Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet Lalegül TV ve Lalegül TV WhatsApp üzerinden gelen sorularınızı İsmaila e Fıkıh Kulüyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de sorularınızı bu adreslerden gönderebilirsiniz. Aynı zamanda daha önce yapmış olduğumuz programlarımızı hem İlmihal.com.tr adresinden hem de Lalegül TV .com adresinden yeniden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah? Çok şükür Allah razı olsun. Mevlam versin Cümlemize inşallah. Amin, inşallah. İlk sorumuz hocam, bazen yemin etmek zorunda oluyoruz. Böyle bir duruma düştüğümüzde yemin ederken, yemin ettirenin gayesine göre değil de, kalben başka bir şeye niyet ederek yemin etsek kefaret gerekir mi? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu vesselamu aleyhi resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Önce tabii suali bir irdelememiz gerekir. Hı hı. Yemin etmek zorunda olduğunu ifade ediyor. Acaba yemin etmek zorunda olduğu şey geçmişte olmuş veya olmamış bir olayla alakalı mı? Yoksa ileride yapacak veya yapmayacağı bir olaya dair mi? Hı hı. Çünkü bu kefaret noktasında bir etkidir. Şöyle ki, geçmişteki bir olaya dair kişi yemin edecek olursa Gerek müsbet anlamda, gerek menfi anlamda. Bu yemin münakit olan bir yemin değildir. Eğer doğru şekilde yemin etmişse problem yok. Yalan yere yemin etmişse, yani vakanın hilafına dair yemin etmişse bakılır. Eğer bu kişi bunu kasıtlı yaparsa, yani bilerek yalan yere yemin ederse bu yemine yemini Ramus denir ki insanı cehenneme daldırdığı için, günaha daldırdığı için bu isim aldığı kaynaklarımızda ifade edilmiş. Böyle bir yeminin kefareti yoktur. Tövbe istiğfar etmeli, e, affedilmesi için Mevla Teala Hazretlerine yalvarmalıdır. Bununla alakalı yemin kefaretinden bahsedilmez. Eğer bu yalan yere yapılan yemin bilinçsiz bir şekilde yapılmışsa örneğin o işin öyle olduğunu biliyordu ona göre yemin etti oysa vaka tam hilafıymış bu konuda kişinin kastı olmadığı için yani yalanı kastetmediği için buna yemini lav denir ki kitaplarımızda bu kişi için herhangi bir mesuliyetin olmaması umut edilir şeklinde ifadeler vardır. Dolayısıyla kardeşimizin ifadesi hani kefaret gerekir mi ifadesinden anladığımız sanki her türlü yeminde kefaret vermiş gibi bir izlenim var. Bunu bertaraf etmek gerekir. Yemin. Münakit olursa e, yapılmaması durumunda kefaret gerekir. Yemin'in münakit olması ise ileriye yönelik bir işleme dair. Yapmaya veya yapmamaya. Hmm. Geçmişle alakalı olursa bu ye, yemin'i lav olur. Biraz önce dediğimiz gibi kasıtsız yanlış yere yemin etmek. Veyahut da yemin'i gamus olur. Kasıtlı e, yalan yere yemin etmek. Ama bu her iki yeminde de insanın kefaret olarak, yemin kefaret olarak bir şey vermesine gerek yoktur yemin kamusta kişi günahkardır, büyük günah işlemiştir. O derece günah işlemiştir ki kefareti dahi yoktur. Hı. Tövbe istiğfar etmeli. yemin lavda ise e, kasıt olmamasından dolayı herhangi bir günah olmayacaktır. Peki soruyu e, inikat şeklinde değiştirecek olursak, yani bir şey ile ileride yapmamıza dair olan bir konuda bize yemin ettirecek olsa e, veyahut da Geçmişte olmuş olan veya olmamış olan bir konuda bizden yemin talep edilecek olsa bu durumda diyor ki ben niyetimce yani karşı tarafın anlamak istediği veyahut bana sual ettiği olarak değil de ben onu farklı bir yere çevirerek niyetimi yemin etsem bu konuda muhakaza altına girer miyim girmez miyim? Soruyu bu şekilde değiştirmemiz daha doğru olur. Çünkü kefaret zaten geçmişe dair olan yeminlerde yoktur ama muahkaza yani sorumluluk vebal noktasında baktığımız zaman bu elbette olacaktır. E bu konuyla alakalı e, İmam Muhammed'in kitabı aslında bir ifade var, hatta bir nakil var eyman bahsinde. E, İbrahim en lahi olsa gerek Allahu alem ve inşallah yanlış hatırlamıyorumdur, e, Haccac-ı zalim döneminde ve Haccaç bunu arıyor, zulmedecek. Yanındakilere diyor ki, işte hacca sizden beni gördüğünüze, beni biliyorsunuz şeklinde yemin ettirecek olursa, ona bilmediğinize dair yemin edebilirsiniz. Hmm. Ve bunu da yaparken, yani bu şekilde yemin ederken de şunu kastedin. Yani şu anda yemek yiyor mu, oturuyor mu, ayakta mı, hmm. bunları bilmiyorum şeklinde düşünerek yemin edersiniz diyor. Yoksa yerini bilmiyorum anlamında Değil. Evet. Şimdi bu olaydan fukaha şöyle bir sonuç çıkartıyor. Diyorlar ki yemin, eğer yemin ettirilecek kimse zulme maruz olan bir kimse ise, zulme kalmışsa, bu durumda sualde de ifade edildiği üzere niyetiyle o yemini şekillendirebilir. Hmm. Zahirde yalan yere yemin etmiş olmayabilir. Bilmiyorum zaten. ama neyi bilmiyorum? Bilmiyorum, şu anda yemek yiyor mu, yemiyor mu bilmiyorum, hmm. uyuyor mu, uyumuyor mu bilmiyorum şeklinde. Biraz önceki tarihi vakada evet. olduğu gibi. Ama yok buradaki yemin ettirilme karşı tarafa zulmetmeye yönelik değil ise bu durumda yemin ettirenin kastına göre kişi yemin etmelidir. Hmm. Yani karşı taraftaki kişi gerçekten bir olayın aydınlanmasına yönelik sana bir sual ediyor. Ortada bir zulüm yok. Evet. Burada o kişinin kastı doğrultusunda biliyor musun, bilmiyor musun yemin etmen gerekir. Hmm. Ben orada şunu kastettim, bunu kastettim dese de yalan yere yemin etmiş olur. Ona göre kişi muhakkaz edilecektir. Hmm. Netice olarak soruyu şekillendirmiş olduk. Evet. Eğer yemin edecek kimse zulme maruz kalacaksa, yemin edenin niyetine göre yemin şekillenir. Ama zulme maruz kalmayacaksa, yemin ettirenin niyetine göre hmm. yemin şekillenecektir. Bu doğrultuda bir hareket yapmalıdır. Evet hocam. Bir başka sorumuz da, babamız vefat etti, bana bir dükkan kaldı. Ben bu dükkanı hiç elimde tutmak istemedim. hemen satışa çıkarttım. 3 sene üzerine satıldı. Sorun şu, ben bunun zekatını vermeli miyim? Şayet vereceksem. Satışa çıkardığım günden beri mi vermeliyim? Yani 3 senelik zekatını mı vermem gerekir? Rabbim bu kardeşimizin ve bir cümle ölmüşlerimizin de e, rahmet eylesin. O Anladım. vesileleri onları da anmış olalım. E, sualde anladığımız kadarıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir mal bana intikal etti. Hı hı. Ama ben bu malı hiçbir zaman tutma niyetinde olmadım. Ee, satma niyetindeyim. Bu o malın ticari bir mal olmasını gerekli kılar mı? Evet. Dolaylı olarak eğer bu mal ticari mal olursa velev ki fiili olarak satamasam da hı hı. E, her yıl onun zekatını vermem gerekir mi? Evet. Aslında sorunun mahiyeti bu kabildendir. Şimdi bir insanın e, bir mala sahip olması iki şekilde olabilir. Ya ihtiyaridir veya cebriyidir. İhtiyari demek kendi iradesiyle o mala olur. Satın alması gibi veya kendisine yapılan bir hibeyi, hediyeyi kabul Tabii. etmesi gibi. Bunlar ihtiyari veyahut da mubah olan bir malı ihraz etmesi. Cebriy olarak bir mala sahip olmak ise mirastır. Hmm. Yani e, müverrisiniz vefat ettiği zaman geriye bırakmış olduğu malın varise intikal etmesi varisin onayına bağlı değildir. Varisin iradesine bağlı değildir. Kendiliğinden intikal edecektir. Evet. Şimdi buradan e, yola çıkarak bir insanın bir mala sahiplenirken ticari gayeyle sahiplenmesi eğer o sahiplenmede irade varsa söz konusu olur eğer o malı sahiplenirken iradesiz sahipleniyorsa miras meselesinde olduğu gibi burada ticarete niyet ediyorum demek o malı, uruzu ticare yapmaz. Yani ticari bir mal konumuna sokmayacaktır. Bunu iki şekilde tasvir edelim. Diyelim ki iki tane mal var. İşte biri şu bardak olsun, bir tanesi de sizin önünüzdeki şu işte bilgisayar olsun. Bu mal bana miras olarak intikal ediyor. O bilgisayarı ben satın alarak sahip oluyorum. Her ikisinde de gayem ticaret, yani bilgisayarı alacağım, üzerine karını koyup satacağım. Bu da bana intikal ettiğinde, üzerine işte zaten intikalinde bir sermaye bağlamadığımdan dolayı hemen satış arz edeceğim, onun parasıyla ticarette kullanacağım. Her ikisinde de niyet böyledir. Ve bunların satın aldığında ve bunu da miras yoluyla bana intikal ettiğinde o mal, yani önünüzdeki bilgisayar Uruzlu ticari olacak, yani ticari mal olacaktır. Hmm. Bu ise daha henüz ticaret malı değildir. Dolayısıyla üzerinden yıl geçiyor geçmiş ise veya ben daha önceden nisaba malik olan biri evet. isem bunlar da onlara katılacaktır. Sene sonu geldiğinde onun zekatını vereceğim. ve ki satamamış olsam bile hmm. bunun zekatını vermeme gerek yoktur. Hmm. Aradan iki sene, üç sene, beş sene geçti ve anca onu satabildiysem ve arada da bu dönemde zekatını vermemişsem geriye dönük onun zekatını vermek Vermesim. zorunda olacağım. Ama bu mal öyle değil. Bu mal çünkü bana intikali benim irademle olmadığı için hmm. miras yoluyla kaldığı için benim orada ticarete niyet ediyorum dememin bir anlamı olmayacaktır. Olmayacak. Kendi irademle olmadığı için. Hmm. Bu aslında şöyle bir şeydir. Ee, terk ile fiil arasındaki fark Bunu biz farklı derslerimizde aslında işlemiştik Bir insan bir mala sahip olsa Sahip olurken kullanma niyetiyle sahip olsa Örneğin işte ben bir araba alacağım Bu arabaya bineceğim Hoşuma gitti Bu gayeyle satın aldıysam Bu araba ticari mal değildir Zekatını vermeyeceğim Daha sonradan dedim ki ya Bu arabayı ben çok uygun bir fiyata aldım Hani e, halk ifadesiyle bu arabada ekmek var. En iyisi ben bunu satayım, e, güzel bir kar elde ederim diye niyet ettim. Bu ticarete niyettir. Evet. Peki benim böyle bir niyetim ile bu mal ticari mal olur mu? El cevap olmaz. Niye? Çünkü ticaret bir eylemdir, bir fiildir. Hmm. Fiil ise mücerret niyetle oluşmaz. İlla ki icraat gerekir. Satılması gerekiyor. O mal satılmadıkça daha henüz ticari mal konumuna değerlendirilmeyecektir. Hmm. Satıldıktan sonra elde edilen para e, ticari bir para. Zaten para olmasa hesabıyla mal-i müstefattır. Benim diğer mallarıma katılır. Ona göre işlem yapılacak. Hmm. Ancak e, tersi olsa, yani örneğin ben bir otomotiv işi yapan biri olayım. Arabayı satın alırken gayem ticari gaye. Onu alacağım. iki lira karla satma hmm. niyetiyle alıyorum. Aldığım o araba normalde ticaret, e, ticarete tabi olması hassa bile zekat gerekiyor. Sonra hoşuma gitti. Dedim ki ya bu çok uygun aldım güzel bir araba. Bir daha böyle bir araba temiz elime geçmeyebilir. En iyisi ben bunu kendi ailemde kullanayım. Hmm. Satıştan vazgeçeyim Çıkardım. desem daha henüz kullanmasam bile bu mal ticari mal olmaktan çıkar. Surttu. Niye? Hmm. Çünkü ticareti terk ediyorum. Terk eylemsizliliktir fiilsizliktir. Bu ise mücerret niyetli oluşacaktır. Evet. Dolayısıyla benim o malda ticaret yapmamaya niyet etmem, ticareti terk etmem demektir ki otomatikman ticari mal olma konumundan o malı çıkartacak. Hmm. Şimdi miras hukukunda kişiye malın intikali anında ticari gayeli intikal etmiyor. Çünkü intikal iradeyle olmamıştır. Evet. Önce intikal etmiş, bu her ne kadar an itibariyle rütbe olarak biri diğerinden öncedir. Daha sonradan siz onunla ticarete niyet etmiş oluyorsunuz. Hmm. Ve biraz önceki örneğimizdeki gibi kullanma gayesiyle sahip olduğunuz bir arabaya ticarete niyet etmenizle o mal nasıl ki ticari mal olmuyorsa miras olarak size intikal eden bir malı satmaya niyet etmiş olmanızda o malı ticari mal yapmayacaktır. Dolayısıyla kaç sene sonra satarsanız sattığınızda elde ettiğiniz para eğer nisaba sahipseniz daha önceden zekat veriyorsanız bu doğruya katılır. Eklenecek. Yılınız gelmişse zekatını verirsiniz. Ha yılınız gelmemişse o arada başka bir şeye onu çevirirseniz ona göre mahsup edilir. Mesela devran edecektir. Evet. evet. Burada evet. yine şunu anlıyoruz ki hocam ilim farklı bir şey, mantık farklı bir şey. Din konusunda, dini hani evet. e, fıkıh konusunda. Hep e, bazı şeyler geldiği zaman mesela siz e, anlatmadan önce ben bu soruya baktığımda e, direkt kafamda mantık yürütmeye başladım. Ve dedim ki bu mal sonuçta bu kişiye geçecek. yani nisap miktarına da sahipse e, zekatı geldiği anda bu mal ona geçmiştir. Zekatını vermek zorundadır diye dağıtırken i̇şte düşündüm. Ama ilmi noktaya baktığımız zaman çok farklı Ama bu demek aldık. değildir ki ilmi gerekçeler mantık dışı olan bir gerekçe değildir aslında. Evet. Yani meseleyi detaylı bir şekilde hmm. anladığımız zaman, anlatabildiğimiz zaman konuyu zaten mantiki bir çerçeve oturtulabiliyoruz. Evet. Ki bu biraz önceki örneğimizde eylem ile eylemsizlik arasındaki hmm. farkı anlarsak bu meseleyi de aslında anlamış oluruz. Evet. Çünkü eylem dediğimiz gibi bir fiildir. Fiil ise mücerred niyetli olmaz. Evet. Yani ben e, namaz kılmak isteyeceğim ama, ama namaz kılmayacağım. Yani. Namaz kılmış olmam. Ama ben içki içmek istemeyeceğim. İçmiyorum zaten. Bu güceret bir niyettedir. Evet. Niyet etmek suretiyle kişi içki içmeme nehyini hmm. yerine getirmiş olacaktır. Bu şu demek değildir ki zaten içmiyor. Ama bu insanın içmemesi yani bu işi yapmaması mideme dokunduğu için de olabilir. Veyahut işte istemediğim için sevmediğim de olabilir, için. sevmediğim için de olabilir. Allah korkusundan dolayı Hı. da olabilir. Zaten bunu ibadete çeviren, yani nehi, farza döndüren şey de bu niyettir. Evet. Dolayısıyla mücerret içmemek veya o işi yapmamak değil, niçin yapmamaya yönelik kişinin niyet etmesi. İşte o niyet onu eyleme çevirecektir. Evet. Bu anlamda önemli. Yani bir şey yaparken, fetva kendinizce hani bu nasıldı diye düşünürken, en azından yine tekrardan bilen bir kişiye, evet. fıkhi anlamda bilgisi olan bir kişiye sorularımı sormakta fayda var. Hocam bir diğer sorumuz da sabah namazı vakti bir iki ile güneşin doğduğu esnada ay hali olduğunu gören biri. Namazını kaçırmış mı olur yoksa zaten ay hali olduğunu gördüğünden üzerinden düşer mi? Yani bir bayandan bahsedecek olursak evet. ki ay halinden kastettiği de Hı -hı. budur. Ee, namaz çıkmasına yakın bir zaman zarfında bu kişi o namazı kılmış olmasa ve daha sonradan adet haline intikal etse bu kadın bu namazla mükellef midir değil Hı. midir? Çünkü ay başa halinde kişi namazla mükellef değildir. Hı. E, oruçla mükelleftir. Namazla mükellef değildir. Ama bu kılma imkanı vardı temizlilik döneminde. Çünkü hı hı. vakit içinde bu oldu. Evet. O zaman bu kişi için bu namazla mükellefiyetlilik vardır denir mi denmez mi? Soruyu hı hı. bu şekilde algıladık. E, Hanefi fıkhına göre e, namazı vacip kılan yani zimmette sabit kılan sebep namaza girmeden bir önceki vakittir. Yani buna iftidat tekbirinden önceki bir anlık vakit olarak beyan edilir. E, ta ki namaz eğer eda olursa ama namaz külliyen kaçacak olursa diğer vakite intikal ettiği zaman vaktin tamamı sebep olacaktır. Hmm. Ama vakit içindeyken sebep ilk vakit değildir. Bunun semeresi şurada ortaya kılar. Bir insan e, namaz kılan bir insan düşünelim. Öğle vakti girdi e, daha vakit var. Ee, kılabilecek kadar imkanı olduğu halde kılmadı ama daha vakit var. Hmm. Ve vakit içinde ölecek olsa bu insan o namazdan mesul olur mu olmaz mı? Hmm. Bu soruda aslında biraz önceki meseleyle alakalı. Evet. Hanefi fıkhında diyor ki bu insan namaza başlamadan bir evvelki cüz onun için sebep olacaktı. Daha henüz başlamadığı için vücubiye tahakkuk etmemiştir. Hmm. Ta ne zamana kadar? Vaktin çıkmasına kadar. Vakit çıktığı an vaktin tamamı bu kişi için sebep olacak. Evet. Hatta bundan dolayı e, ikindi namazında biliyorsunuz e, akşama yakın yani güneşin e, batmasına e, yarım saat 45 dakika kala bir zaman dilimi girdiği zaman kerat vakti olur. Hı hı. E, bu vakitte kişinin namazını bu vakte bırakması mekruhtur. Kaza dahil hiçbir namaz kılınmaz ancak günün ikindisi kılınır mekru olmakla beraber. Hı hı. Sebep olarak da biraz önce bahsettiğimiz gerekçe anlatılır. Şöyle ki e, ikindi namazı vaktinde e, diyelim ki keraat vaktine kadar kişi girdi, daha henüz o namazı kılmadı ve kerat vaktinde Allahu Ekber dedi namaza durdu. Bu namaz sahih midir? El cevap sahiptir. Niye? Çünkü namaza başlamadan bir evvelki cüz nakıs bir vakittir. Yani mekruh olan bir vakittir. Mekruh vakitte bu kişinin üzerine namaz vacip olduğu için o mekruh vakitte bunu eda etmesi de caiz olacaktır, sayı olacaktır. Peki dünün ikindisini o vakitte kaza edebilir mi olmaz? Hmm. Niye? Çünkü namaz kazaya kaldığı zaman iftitah tekbirinden beyver küçüz değil. Vaktin tamamı sebeptir. Ve vaktin tamamı da kamil bir vücubiyeti hmm. kişiye tahakkuk ettirdiğinden dolayı ma vacibe kamilen la daha naqsan kuralınca. Yani kamilen bir şeye vacip olduğu zaman, gerekli olduğunda onun nakıs olarak eda edilememesi Kuralınca, hmm. Bu kişi dünün ikindisini o vaktinde kılamaz. Evet. Ama o günün ikindisini ise kılabiliyor. Olabilir. Niye? Tekbirden bir evvelki cüz çünkü sebeptir. Hmm. Şimdi buna göre meseleye baktığımız zaman bir bayan temizlik döneminde vakit içinde namazını kılmadı kılmadı. Vaktin çıkmasına yakın diyelim daha namaza durmadan mükellefiyetliliği elinden gitse. Hmm. Yani adet olsa. İşte böyle bir durumda bu kadın o namazla mükellef olmayacaktır. Hmm. Ama vakit çıktıktan sonra olsaydı o zaman e, vaktin tamamı sebep olacağı için bu kadın o namazla mükellef, mükellef olacak. Olacaktı. Evet hocam. Bir başka sorumuza da hocam. Bir arkadaşımdan kitap almak istedim. Kitap el yazması. Arkadaşım satmayı düşünmediğini ancak 200 dolar verirsen satarım dedi. Ben bu bedelin çok olduğunu ancak kitap alıp birkaç gün incelemek istediğimi söyledim. O da izin verdi kitabı evime getirdim. Şöyle bir olay oldu, komşumun banyodan su kaçağı olmuş ve bu kaçak kitabın bulunduğu kütüphaneye aktı ve maalesef kitap ıslandı ve el yazma olduğu için mürekkepte bozulmalar oldu. Ben arkadaşım mağdur etmemek için almak istiyorum ama dediği fiyata değil, o da bu fiyatı vermezsen razı olmam diyor. Burada nasıl bir yol izlemeliyiz? Hanefi fıkında e, kitab buyu dediğimiz alışveriş ahkamını beyan eden, ee, konuda sövmüş şira ve sövmin nazar denilen meseleler vardır ki mecelle Allahu Alem 248 veya 249. maddeler e, bununla alakalı Hı. maddelerdir. Nedir sövmüş şira, nazar? Ee, bir insan bir malı fiyatta anlaşacak olsalar fiyatta anlaşacak olsalar ancak satın alma gayesiyle onu teslim alsa ama satın almasa yani akdi daha henüz yapmış olmasalar. Hı -hı. Bu şu demektir. Satıcı satmayabilir, alıcı almama hakkına da sahiptir. Bu şekilde bu insan bu malı kabz edecek olsa, teslim alacak olsa bu teslim almaya sövmüş şira tarik ile kabız derler. Sevim pazarlık demektir. Hı -hı. Satın alma gayesiyle yapılan bir pazarlık. Peki bu ürün. Alan kimsenin elinde yani teslim alan kimsenin elinde helak olsa, telef olsa istihlak değil. Hmm. İstihlak ile helak arasında şöyle bir fark vardır. Kişi kendisi onu harcarsa, kendisi onu kırarsa veya bozarsa o zaman akte onay verdi demektir. Konuşulan rakamı, anlaştıkları rakamı vermek ben zorundadır. Zorunda. Hmm. Ama kendisi onu helak etmezse. Bu nasıl olabilir? Malın semavi e, af, bir afet neticesiyle helak olması veya sualde olduğu üzere evet. gayri ihtiyari olarak hmm. helak olması veya kendi kendine zarar vermesi malın. Böyle bir durum söz konusu ise bu durumda bu mal elbette bayi ödenmelidir. Yani satıcı olan kimse ödenmelidir. Tamamıyla bir emanet değildir. Hmm. Çünkü emanet olsaydı yani şu kitabını bana ödünç verebilir misin birkaç günle okumak istiyorum desem siz de onu bana ödünç verseniz ve ben e, kendi malım gibi onu muhafaza ettiğim halde o mal kitabın başına bir felaket gelecek olursa hukuken sorumluluk içinde girmeyeceğim. Yani size bir şey ödemek zorunluluğum yoktur. Bu bir emanettir. Ee, ama buradaki mesele ise sizin o malı bana vermeniz satma gayesiyledir. Yani bedelsiz olarak onu benim teslim almama razı gelmediniz. Evet. Peki konuşulan rakamı mı vermemiz gerekir? Hayır. Konuşulan rakam akitte sahih olması durumundadır. Oysa yaptığımız akit daha yok. Daha kabul edilmiş bir şey daha yok. bir anlaştığımız bir rakam yoktur. Bu durumda fukaha diyor ki sevmiş şira olması hasebiyle bu malın piyasa değeri neyse o değeri o müşteri olacak kişi. Hı. Yani malı teslim alan kimse o malın asıl sahibine bunu ben ödemelidir onu. Ama fiyatta hiçbir konuşma yapmasalar, yani şöyle ki işte e, örneğin şu elinizdeki bilgisayarı veyahut da bardağı satar mısınız dedim. E, satarım dediniz. veyahutta da ya o, hele bir bakayım ona dedim. Bu nasıl yani eğer hoşuma giderse pazarlık yaparız, alırız, almayız şeklinde konuşmamız oldu. Ve sen o gayeyle bana onu verdin. E, fiyat konuşması yok aramızda. Bu şekilde teslim aldığın zaman buna sevmin nazar deniyor. Hı. Ve böyle bir mal benim elimde helak olacak olsa biraz önceki örneğimizde bu tamamıyla yalın bir emanet olacağı için kişiye herhangi bir ödemesi gerekmeyecektir Hı. hukuksal anlamda. Fiyatı konuşarak teslim almışsa o zaman sövümüş lira değer, değer ödenmelidir. Ben. Fiyatı konuşmadan teslim almışsa sevmin nazar herhangi bir ödeme gerekmeyecektir. Evet. Bir de şöyle olabilir. Şimdi kardeşimizin anlatımında şunu anlıyoruz. Aslında anlaştıkları bir rakam yok. Evet. Yani irada anlaştıkları bir rakam var. Sadece geriye alışverişi yapmak kalmış. İncelemek kalmış. Burada ise biri diyor ki ben 200'e veriyorum. O diyor ki ya 200 çok ama diyor bir bakayım diyor. Hı, bir alıyorum bir ondan sonra pazarlık ederim. Bu durumda anlaştıkları bir rakam yok. Bunu sevmiş şiraya mı koymamız gerekir? Yani değerimi ödesin yoksa sevimin nazara mı koymamız gerekir hiçbir şey ödemesin mi? Bu konuyla alakalı Elmalı Hamdi Yazır Hoca Efendi'nin e, bir ıslahatı var. E, kıyasa göre der bu meselede her ne kadar hiçbir şey ödemesi gerekmese de yani sevimin nazar gibi olsa da aslında gaye karşı taraf ben bunu şu fiyata satıyorum işine gelirse al dediğinde siz onu teslim aldığınız zaman velif ki e, blaufçı olarak kabullenmeseniz de zımnen kabullenmiş olacaksınız. Hmm. Ve istihsan gereği bu sevmin nazar değil, sevmiş şira olması gerekir diyor. Ve böyle bir üründe de eğer kişinin elinde telef olsa, helak olsa elbette onun değerini ödemesi evet. gerekecektir diyor. O yüzden sualden de aslında bunu anlıyoruz. Hmm. Çünkü fiyatta belli bir anlaşma yok ama fiyat konuşulmuş neticede. Evet. Ve adam o fiyata razı satmaya hmm. ve siz de bunu bakma gayesiyle almışsınız. Peki bunu şöyle düşünmeyelim. E, alışverişi bitirip ancak muhayyellikle aldım. Eve getireceğim. E, beğenirsem akta onay vereceğim. Beğenmezsem iki gün üç gün içinde bu almamı geri getireceğim. Bu mesele bununla alakalı değildir. Orada direkt müsamaha gerekir. Hmm. Çünkü akde yaptılar. Sadece opsiyon aldı. Muhayyellik hakkı aldı. Bu zaman zarfında eğer malın başına bir şey gelecek olsa, ve ki kendiliğinden helak olsa bile elbette konuşulan rakamı vermek zorundadır. Hmm. Yaksa değere gidilmez. Buradaki mesele değilse alışveriş yok ortada. Yani bir akit yapılmamış sadece akit yapılma konuşulmuş Hı. ama bir alışverişten bahsedilmemiş böyle bir durumda elbette değere gidilecek kıymete gidilecek yani konuşulan rakama değil. Ama tavsiyemiz en güzel karşılıklı sulhe gitmeleri her iki evet. tarafın anlaşması elbette güzel olandır. Evet hocam bir başka sorumuza da hocam kredi kartıyla hac ve umrede vade farkını hacı adayı vermiyor ancak tur şirketleri bir şekilde bankalara ödeme yapıyor. Bankalar işin içinde olunca faizsiz iş yapmıyorlar. Bu şirketlerin durumu nedir diye sormuşlar. Tabii buradaki sual şirketlere tahallük eden bir sual mi? Böyle şirketle hacca veya ümreye, ümreye gitmenin doğru olup olmadığı mı? Yoksa hacca veya ümreye gidecek olan kimsenin şirketlerle yapmış olduğu anlaşmada üçüncü kurum olan bankaları devreye sokmaları mı? Evet. Yani burada soruları şekillendirebiliriz. İçinde hepsine tek tek... Vaktimiz ya, pek hocam. ona müsait olmaz ama evet. şöyle yapalım. Biraz daha meseleyi basitleştirelim. Hı -hı. Zaten bir kişinin banka kredisi kullanmak suretiyle bir ürün alması, bir hizmet alması ve bankaya bu krediyi daha fazlasıyla ödemeyi taahhüt etmesi, eğer bir murabaha yani al-sat işlemi olmazsa ki faizli bankalarda zaten böyle bir işlem Hı -hı. yoktur, tüzükleri buna uygun değildir. Bu zaten faizli bir muameledir. Bundan hiç bahsetmeye gerek yok. Peki, öyle bir şey yok. Normalde ben e, gidiyorum turizm şirketine, beni hacca veya ümreye getirir misiniz? Ne kadar? Şu kadar fiyat, işte falan kart olursa şu kadar taksitlendirme yapıyoruz. Hiçbir fark da yansıtılmıyor. Hı -hı. Bu şekilde bana söyleniyorsa, tabii benim kredi kullanmam caizdir değildir, bu bahsediği yer. Onu Aynen. daha önceki programlarında programlarımızda de, dillendirmiştik. Tekrardan oraya girmeye gerek yok. Hı -hı caiz olduğu şekliyle bunu düşünecek olursak ben e, bankada hesabım var e, çekiyorum ya hesaptan size direkt ben para intikal ediyor veyahut da banka benim namla sizi ödüyor ben bankaya pay der pay e, onu ödüyorum ama herhangi bir fark ödemiyorum Hı -hı. bu şekilde yapılacak olursa bu benim açımdan bir sıkıntı olur mu? diğer taraftan sizin yani bizim örneğimizdeki Şirket şirketin bankayla arasındaki diyalog onun kendisiyle alakalı bir diyalogdur çünkü post makine sahibi olan banka kurum ile yapmış olduğu anlaşmada eğer yatırılan parayı hesabına hemen yatırılmasını istiyorsan yüzde şu kadar komisyon ile belli bir miktar keserim der veya da hiçbir komisyon direktmen yüzdelik olarak değil de post makinasına kira bedeli olarak aylık şu kadar bir ücret alırım der. Veyahut da şu kadar zaman paran blok olarak bankada kalsın hiçbir kesinti yapmayayım şeklinde aralarında bir sözleşmesi vardır ki bunu tavsiyemiz her e, birey kendi namına e, bu konunun fetvasını sormasını tavsiye ederiz. Çünkü banka şubelerinden bile bu konularda farklılıklar olabiliyor. Gösteriyor. Değişiklik olabiliyor. Ama e, bu adamın böyle yapabilme ihtimali yani şirketin e, bankayla bu şekilde bir diyaloya girebilmiş olma ihtimali, yani ihtimaldir ki faizli bir muameleye giriyor. ihtimaldir ki faizli bir muameleye girmiyor. Hı hı. Benim onu bilmemem noktasında e, benden ondan bir ürün almam veya bir hizmet almam veya onun bana bir hizmeti bedel karşılığında sunmasına etki yapmayacaktır. Yani onun banka ile olan diyaloğu onunla alakalı, benim firma ile olan diyaloğum benimle alakalı, benim banka ile olan diyalogum ise firma ile değil benimle banka arasındadır. Yani. Dolayısıyla bu üçlüyü birbirine karıştırmamamız lazım. Her birini müstakil kendi arasında değerlendireceğiz. Yoksa benim alışveriş yaptığım veyahut da hizmet talep ettiğim kişinin bankalarla yapmış olduğu bir takım muameleleri e, illaki vardır diyerek benim akdime bunu yansıtmamız o zaman Türkiye şartlarında hiçbir kimsenin alışveriş yapması, hiçbir hizmetten e, istifade Faitman etmesi mı? maalesef mümkün olmayacak Olacak. derecede. Çünkü bu konularda hassas olanlar maalesef çok azınlıkta kalmaktadır. Hmm. Özellikle kurumsal firmalar bu noktada e, bankalarla daha fazla işte işte olmuşlardır. E, hele de hassasiyet sahibi değilse de bu konuda tamamıyla faiz hayatlarına girmişlerdir. O yüzden İmkan nispetinde tabii ki kaçmak en güzelidir. Ama böyle bir takım şüpheler yani bu işte benim e, market sahibi acaba bankayla diyaloğu var mı? İşte, veya da şu e, kişinin acaba bankayla diyaloğu var mı? Varsa bu illaki faizli bir diyalogtur şeklinde benim onunla yapacağım alışverişe bu yansımamalı. Evet. Ama bir de e, şu vardır, e, dolaylı olarak kişinin günahına yardımcı olmak. Yani örneğin ben bir araba satacağım, bir ev satacağım, müşteri geliyor bunu alacağım ama ben banka kredisiyle alacağım, bana evrakları ver ona göre işte yardımcı olun şeklinde olursa bu beni ilgilendirmez. Ben ürünümü satıyorum deme hakkına sahip değilsin. Evet belki akit bazında bu akit sahiptir, fasittir demeyebiliriz. Ama bu işlemde o kişinin günaha girmesine siz yardımcı olacağınız için bu işlem caiz değildir. Rahat bir şekilde hmm. söyleriz. Bunun ile biraz önceki meseleyi karıştırmamamız lazım. Evet. Bu şöyle de değerlendirilebilir. Ben bir kişiden bir ürün alıyorum. Ona çek yazıyorum, senet yazıyorum. Borcumu falan tarihte ödeyeceğim diye. Ama o kişi o çenedi, o çekiyor, o senedi gidiyor bir tefecide kırdırıyor. O onun problemi, benim hmm. problemim değil. Evet. Ben onu takip etmek zorunda değil. değilim. Bir de şöyle bir şey var hocam, mesela bir yerden bir araç alacaksınız veya ev alacaksınız. Araç ya da ev aldığınız kişinin yaptığı işe bakıyorsunuz, faizi bir işte veya haram yolla para kazanmış, bu evi almış, arabayı almış. Sizin ondan o evi ya da aracı almanızda bir sıkıntı var mı yok mu diye, mesela böyle bir durumda almayın diye bir... Evet, Konu yani geçiyor. şöyle ki bu adamın e, kazancının çoğunun haram olduğunu biliyorsanız evet. veyahut da sizin talip olduğunuz o ürünü haram parayla aldığını kesin biliyorsanız Hı -hı. elbette ondan uzak durulmak e, Hı -hı. bir Müslümana yaraşandır. Evet. Ama biraz anladım. önceki anlattığımız bu değil, değil tabii ki. Evet, farklı bir konuydu. Evet. Onda cevabını almış olduk. Bir diğer sorumuz hocam. Ramazan ayında teraviye gitmesem fakat bir caminin yanından geçerken yatsı namazını eda etme münasebetiyle bir camiye girsem ve orada cemaat vitir namaza durmuş olsa ve ben onlara uyabilir miyim yatsı namazını kılmadan diye sormuşlar. Şimdi aslında bu konu bir insan yatsı namazını eda etmeden günün vitir namazını kılabilir, kılabilir. mi? Evet. Daha sonradan yatsıyı kıldıktan sonra o vitir namazını iade etmesi gerekir mi? Bununla alakalı bir evet. mesele. Hanefi mezhebine göre İmam-ı Azam Rahimullah ile İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah arasında görüş farklılığı olan bir meseledir bu konu. Ebu Hanife Rahimullah'a göre vitir namazının vakti yassı namazının vaktidir. Yani diğer bir ifadeyle yassı namazının vaktinin girmesiyle vitir namazının vakti girmiş olur. Yassı namazının vaktinin çıkmasıyla vitir namazının vakti çıkmış olur. Evet. Ancak Ebu Hanife Rahimullah'a göre vitir namazı vacip olduğundan dolayı namazlar arasında tertibe riayet etmek vaciptir. Hmm. Yani vakit evet vaktin girmesiyle vitir namazının vakti girmiş olur ama öncelik yassı olmalıdır. Vitir sonra kılınacaktır. Hmm. Dolayısıyla bir insan kasıtlı olarak önce vitri kılacak olursa sonra yassıyı kılsa bu insanın İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'a göre vitri iade etmesi gerekecektir. Hmm. Ee, İmam Ebu Yusuf'a göre ise Rahimullah, Ebu Yusuf, İmam Muhammed de bu noktada İmam Ebu Yusuf'la beraberdir. Ee, ona göre ise vitir namazının vakti yassı namazını kıldıktan sonradır. Şimdi diyeceksiniz ki arada ne fark oldu? Yani Ebu Anife Rahimullah'a göre vitir namazının vakti, yassının vakti diyorsunuz. Tamam. Ama bununla beraber yassının farzı kılmadan vitir, vitir kılmamalıdır diyorsun. Evet. Diğer taraftan Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimuhumullah'a göre ise vitim namazının vakti yassıdan sonradır diyorsunuz. Yani yassı namazının farzını kıldıktan evet. sonradır. Arada nasıl bir fark oldu? Aslında aradaki fark şöyledir. Kitaplarımız bunun semeresi olarak bu biraz sonra söyleyeceğimi ifade ederler. Bir insan yassı namazını kılsa, bir imamın arkasında kılsa, daha sonradan kendisi vitim namazını münferiden kılsa sonra öğrense ki kılmış olduğu yassı namazı sahit değil. Ne gibi? imamın abdesti meğersem yokmuş. Hı. Veyahut da e, kendisi yassı namazını kıldıktan sonra abdest almış, sonra vitri kılmış ama yassı namazını kılarken abdestsiz olarak kılmış meğer ki. Bunu böyle olduğunu öğrense Hı. bu durumda bu insan yassıyı şüphesiz bir daha kılacak. Evet. Vitri iade etmesi gerekir mi? Gerekmez, Gerekmez mi? mi? İşte bu noktada İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed diyor ki vitri namazının vakti Sahih olan bir yatsı namazından sonra olacağı için vaktinden önce kılmıştır. Bir daha bu insan vitri kılması gerekecektir. Hmm. Hmm. Ama İmam-ı Azam Rahimullah'a göre vitin namazının vakti yatsının vaktidir. vaktidir. Dolayısıyla bu adam vitin namazını kılmıştır. Ama tertibe riayet etmesi gerekir. Ama buradaki tertip kendi iradesiyle oluşan, yani tertibin bozulması kendi iradesiyle oluşmadığından dolayı bu sadece yaslı namazını kaza etmesi yeterlidir. Bir daha vitri kaza etmesine gerek yoktur. Orada bir. Orada semer ortaya evet. çıkıyor. Bunun asıl kaynağı ise vitrin namazının Ebu Hanife rahimullah'a göre vacip olması, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimihumullah'a göre ise sünnet olmasından kaynaklanıyor. Ama bu e... Bu şekilde olması ama imameyne göre vitrin vakti yassı namazını kıldıktan sonra Ebu Hanife'ye göre ise yassı namazının vakti vitrin vakti ama tertip itibarla farz ve vacip namaz olmasa ise bile önce farz yani yassı farzı kılınmalı sonradan vitir kılınmalıdır. Evet. O yüzden bu kardeşimize vermemiz gereken cevap diyor ki ben daha henüz yasıyı kılmadım. Vitim namazını kılsam orada Onlar imamı duysam. uysam olur mu? Ne Ebu Hanife Rahimullah'a göre ne İmam-ı Yusuf ve İmam-ı Muhammed'e Rahimullah'a göre olmaz. olmaz. Ebu Hanife'ye göre olmaz Rahimullah çünkü tertibe riayet etmesi gerekir. Sahibeyne göre Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed Rahimullah'a göre olmaz. Yastırı. Zira yasrıyı kıldıktan sonra vakti girecektir. Evet. Ancak unutarak olsaydı biraz önceki semer ortaya çıkacaktı. Bir diğer sorumuz da. Cuma günü imam hutbedeyken, hutbeyi dinlerken abdesti bozulacak olsa ne yapması gerekir? Hutbeyi dinlemek farz olduğuna oturup hutbenin bitmesini beklesin yoksa hutbe dinlemeyi terk edip abdese gitmesi mi gerekir? Normalde e, hutbeyi dinleyen bir kimsenin hutbenin sıhhati için abdestli olması şartı yoktur. Hı hı. Ama hutbenin hemen akabinde farza durulacağı için bu insanın o esnada abdest alıp gelmesinde de farzın kaçma ihtimali varsa böyle bir durumda kişinin hiç farklı bir işle meşgul olmadan gider abdestini alır ve hutbeyi en kısa oturabileceği bir yerde oturur dinlemeye devam eder namazını kılar. Evet. Ama yok bulunduğu yer ile abdest alacağı yer çok kısa bir alan ise yani hutbeyi bitirdikten sonra dahi e, müezzin Eçebilecek efendi kametleyene kadar ben abdestimi alıp devam edebilirim şeklindeyse o zaman hiç huşusunu boz, bozmasın. Hutbenin bitmesini bekler. Daha sonradan hemen abdestini alır, namaza durur. Ama böyle bir imkan yoksa elbette gitsin, abdestini alsın, kaldığı yerde, yetiştiği yerde İmam Efendi'ye kalıp namazını kılsın. Şöyle düşünülmesin, yani hutbe esnasında hutbe dinlemek, e, farz buna halel gelmiş olmuyor mu abdest? E, namaz kılma esnasında bile insanın abdestinin bozulması durumunda abdest ne? almasına ruhsat verilmiş ki, bir de cuma namazının bir halefi de vardır. Yani teğemim orada işe yaramaz. İlla evet. abdest almanız gerekecektir. Böyle bir durum söz konusu olduğu için biraz önce dediğimiz e, tafsilat doğrultusunda hareket etmelidir. Yani e, hutbeden sonra abdest alıp gelmesinde farza yetişebilecekse böyle yapsın. Ama böyle bir yetişme imkanı yoksa gitsin abdestini alsın. Başka bir şeyler de meşgul olmadan gelsin kaldığı yerden devam evet. etsin. E, son sorumuz hocam. Ben halı saha açmayı düşünüyorum. Acaba caiz midir, değil midir bilmiyorum. Aydınlatırsanız sevinirim demişler. E, halı saha aslında bir spor aktivitesinin evet. yapılmış olduğu bir alan. E, yapılan işlem eğer meşru çerçevede yapılırsa caiz olacak. Gayri meşru şekilde yapılırsa caiz olmayacak. Gayri meşru şekilde yapılmaması, yapılması ne gibi olabilir? Örneğin e, seftre avret noktasında yani avret mahallerinin açılması noktasında bir sıkıntı olabilir o da kumar tarzla yani yenen, yenilen birbirlerine bir şey ısmarlaması evet. Veya sahanın bedenini kaybeden vermesi Bu da bazen olabiliyor Gerçi orada biraz kumar mantığı yok da ama yenen yenilenin işte ortaya para konulup da bireye bir şeyler veriyor ise burada bir kumar mantığı olacak. Yani birinin ikisi de bir şey koyuyor. Ama koyduklarında kazanan hepsini alacak. Kaybeden ise verdiği kendinden gidecek. Evet. Bu tam yalın bir kumar olacaktır. Böyle bir durum söz konusu ise elbette buna istihdam hazırlamak doğru değil. Ama yok sadece bir spor aktivitesi olarak yani ve vs. oynatılmayacak. Normalde Müslümanlar gelecek. Yani gelen hitap ettiği kesimde bu konuya hassas olan bir kesim ise giyim kuşam da burada giyim kuşam noktasında abi. da müdahil olabilecekse Hı. ki zaten dediğimiz gibi yani gelen kimselerin hassas olması noktasında bu zaten kendiler olacaktır. O zaman şöyle diyebiliriz. Bu işlem bizzati günah olan bir işlem değildir. Ama günaha eğer istihdam sağlayacaksa yapmasın. Ama bunu e, istihdam sağlamayacaksa, bu günah işlenmeyecekse burada o spor aktivitesidir. Olabilir bir şey olmaz. Mesela e, maç yapılırken hocam böyle halı sağlar diyor ki yeniden işte 1 kilo baklavası mı alacak dediği anda? Şimdi şöyle bir şey, kumar e, kazanan ve kaybedenin olduğu noktada olur. Yani her ikisi de ortaya bir bedel koyar. Bir şey koyar ve koymuş olduğu bedelde kazanan tarafa o bedenin tamamı gider, kaybeden, verdiği ondan gidecek olursa bu yalın kumar olur. Evet. Ama bu şekilde değil de bir ödül tarzında, üçüncü şahıs olarak diyelim ki ben e, diyorum ki ikiniz müsabaka yapın. Kim kazanırsa ona ben ödül vereceğim tarzında olursa burada kaybetmek veya kazanmak olayı yok. Ama yenen yenilene bir şey ısmarlayacak şeklinde olursa o zaman yenilen bir şey verecek demektir. Evet. Ve yenene verecek. Burada kumar mantığı olacak. Bunun arasına ayırmamız gerekir. Yani üçüncü bir kişinin bunu yapması durumu farklı. Kişilerin kendi arasında bunu yapması farklı olacak. Bunu özellikle sordum hocam. Çünkü birçok yerde böyle alısa amaçlarında gittiğimiz ama arkadaşlar bunu anlatamadık. Özellikle hani kumar kısımına evet. girdiğini en azından buradan da cevabını vermiş evet. olduk. Bununla birlikte programımızda sonundayız hocam. Dua babından neler söylersiniz? Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Hı. Dini birbim İslam'dan zerre kadar taviz vermeyerek, taviz vermeyerek bu ömür sermayemizi en güzel bir şekilde tüketerek Rabbimizin huzuruna Hayırlı, huzurlu bir şekilde kavuşmayı cümlemize Rabbim nasip etsin inşallah. Allah razı olsun hocam. Kıymeti izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı İlmi Halit Lalegül ve Lalegül TV WhatsApp'ta üzerinden gönderebilirsiniz. Ve yine daha önceki programlarımızda hem Lalegül TV'nin resmi sitesinden hem de İlmi Hal sitesinden izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın efendim.